İnsanlardan bir takım beyinsizler, Müslümanları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden çeviren nedir, diyecekler. Sen onlara de ki, Doğu da, Batı da Allah'ındır. O, dilediğini dosdoğru bir yola iletir. Biz sizi böylece aşırılıktan uzak, adalet ve doğruluk üzerinde olan bir ümmet yaptık. Ta ki, Kıyamet gününde siz, peygamberlerin ilahi hükümleri tebliğ etmiş olduklarına dair insanlar üzerine bir şahit olun, peygamber de sizin doğru yolda olduğunuza şahit olsun. Senin yöneldiğin Kâbe'yi, peygambere uyanlarla gerisin geri dönenleri ayırt etmek için kıble yaptık. Kıblenin bu şekilde değişmesi ise, Allah'ın hidayet nasip ettiği kimselerden başkasına pek ağır gelir. Yoksa Allah kıbleyi değiştirmekle imanınızı zafa uğratacak ve evvelki kıbleye yönelerek kıldığınız namazları zayi edecek değildir. Şüphesiz ki Allah insanlara pek şefkatli, pek merhametlidir. ''Yüzünün sık sık semaya çevrildiğini muhakkak ki biz görüyoruz. Seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü mescidi haram yönüne çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa çevirin.'' ''Kendilerine kitap verilen Hristiyan ve Yahudiler de bilirler ki, bu emir Rablerinden gelen hakkın ta kendisidir.'' Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir. Kendilerine kitap verilmiş olanlara her türlü delili getirsen, yine de senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Eğer sana gelmiş olan ilimden sonra, sen onların heveslerine uyacak olursan, o zaman elbette zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, peygamberi, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de onlardan bir topluluk, bile bile hakkı gizliyorlar. Hak, Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma. Müslüman topluluklardan, her birinin kıbleye yönelecekleri bir cihet vardır. Oraya dönerek Kabe'ye yönelmiş olurlar. Birbirinizle hayırda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi huzurunda toplayacaktır. Muhakkak ki Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü mescidi haram yönüne çevir. O, Rabbinden gelen hakkın ta kendisidir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Nereye gidersen git, namazda yüzünü mescidi haram yönüne çevir. Siz de ey müminler, nerede olursanız olun, o tarafa yönelin, ta ki insanların size karşı ileri sürecekleri bir delil kalmasın. Ancak onlardan zulmedenler, kıblenize itiraz etmeye devam ederler. Siz onlardan korkmayın benden korkun ki size olan nimetimi tamamlayayım ve böylece doğru yola erişmiş olasınız Nitekim kendi içinizden bir peygamber gönderdik ki size ayetlerimizi okur sizi inkar ve günah kirlerinden temizler size Kur'an'ı kainatın gayesini ve sırlarını ve daha bilmediğiniz nice şeyleri öğretir Beni zikredin ki ben de sizi rahmetimle anayım ve bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'ın yardımını isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin, doğrusu onlar diridirler, Lakin siz farkına varmazsınız. Andolsun ki biz sizi bir takım korkular ve açlıklarla ve mal, can ve mahsul eksikliğiyle intihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. O sabredenler ki başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'ın kullarıyız. Sonunda yine O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin mağfiret ve rahmeti onların üzerinedir. Doğru yola ermiş olanlar da onlardır. Muhakkak ki Safa ve Merve Allah'ın hac için tayin ettiği alametlerdendir. Hac veya umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eden kimsenin bu iki mevki arasında sağ yapmasında bir mahzur yoktur. Kim gönülden isteyerek fazladan bir hayır yaparsa, Şüphesiz ki Allah şükreden kullarını hakkıyla bilir ve mükafatlarını verir. Biz kitapta insanlara iyice açıkladıktan sonra indirmiş olduğumuz açık delilleri ve doğru yolu gizleyenlere gelince onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimselerdir. Lanet edebileceklerin hepsi onlara lanet eder. Ancak tevbe ederek kendisini ıslah eden ve gizlediği hakikati açıklayanlar başkadır. Ben, onların tevbesini kabul ederim. Çünkü ben, tevbeleri çok kabul edici ve çok merhamet edeceğim. İnkar eden ve kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar, ebediyen lanet içinde kalacaklardır. Azapları hiç hafifletilmeyecek ve onlara hiç göz açtırılmayacaktır. İlahınız tek bir ilahtır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O Rahman'dır, O Rahim'dir. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gecenin ve gündüzün değişmesinde, insanlara faydalı şeylerle denizde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip, onunla yeryüzünü ölümünden sonra diritmesinde, her türlü canlıyı yeryüzüne yaymasında, rüzgarları sevk etmesinde ve gökle yer arasında Allah'ın emrine boyun eğmiş bulutlarda, aklını kullanan bir topluluk için, Allah'ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine işaret eden nice deliller vardır. İnsanlardan öyleleri vardır ki, Allah'tan başkalarını ona denk tutarlar ve onları tıpkı Allah'ı sever gibi severler. Müminlerin Allah'a olan sevgileri ise çok daha kuvvetlidir. Keşke o zalimler, azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu şimdiden anlayabilselerdi. Dünyada iken kendilerine uyulmuş olan büyükler, o zaman peşlerine takılmış olanlardan uzaklaşmış ve onları reddetmişlerdir. Artık hepsi birden azabı görmüş ve aralarındaki bütün bağlar kesilmiştir. Büyüklerinin peşlerine takılanlar, o zaman derler ki, keşke bir kere daha dünyaya dönsek de, şimdi onların bizi reddettiği gibi biz de onları reddetsek. İşte Allah onlara yaptıklarının neticesini böylece pişmanlık üstüne pişmanlık olarak gösterir. Onlar ateşten asla çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz nimetlerden yiyin! Şeytanın izini takip etmeyin. Şüphesiz ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O sizi ancak kötülüğe, fuhşa ve hayasızlığa ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeye teşvik eder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde biz atalarımızdan görüp alıştığımız şeye uyarız derler. Ya onların ataları hiçbir şeyden anlamaz ve doğru yolu bulamamış kimselerse, o inkârcıların hali, çobanlarının bağırıp çağırmasından başka bir şey anlamayan hayvanlara benzer. Onlar sağırdırlar, hakkı işitmezler. Dilsizdirler, hakkı söylemezler. Kördürler, hakikati görmezler. Peygamberin tebliğ ettiklerini düşünüp anlamazlar. Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin ve gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, sayısız nimetlerine karşı O'na şükredin. O size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilen hayvanların etini haram kıldı. Her kim çaresiz kalır da bunlardan yemeye mecbur olursa, kendisi gibi zorda kalmış birisinin hakkına tecavüz etmeden ve zaruret miktarını aşmaksızın yemesinde günah yoktur. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Allah'ın indirdiği kitaplardaki hakikatleri değiştirip gizleyerek karşılığında az bir dünya menfaati elde edenler, karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz, rahmetiyle iltifat etmez, günahlarını bağışlayıp temize de çıkarmaz. Onlar için pek acı bir azap vardır. İşte onlar, bu alışverişleriyle doğru yolu bırakıp, karşılığında sapıklığı, Allah'ın affını bırakıp, karşılığında azabı tercih etmişlerdir. Ateşe karşı ne kadar dayanıklı şeyler bunlar. Bu azabın sebebi, Allah'ın hakla indirmiş olduğu kitabı, onların saklamaları ve inkar etmeleridir. Kitapta ihtilafa düşerek, bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmayanlar, muhakkak ki, haktan pek uzak bir ayrılık içindedirler. Hayır ve iyilik, namazda yüzünüzü doğuya ve batıya çevirmekte değildir. Asıl iyilik, o kimsenin iyiliğidir ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eder. Allah rızası için malından seve seve akrabalara, yetimlere, fakirlere, yolda kalanlara, ihtiyaç sebebiyle isteyen kimselere, hürriyetine kavuşmak isteyen esir ve kölelere bağışta bulunur. Namazını dosdoğru kılar, zekatını verir sözleştiği zaman sözünde durur. Fakirlik, sıkıntı ve hastalık hallerinde ve cihadın şiddetli zamanında sabır ve sebat gösterir. İşte imanlarında sadık olanlar onlardır. Ve onlar takva sahiplerinin ta kendileridir. Ey iman edenler! Kasten öldürülenler hakkında sizin üzerinize kısas farz olmuştur. Katil olan hür, Öldürülen hür yerine, katil köle, öldürülen köle yerine, katil kadın da öldürdüğü kadın yerine kısa olunur. Katil, maktülün velisi olan din kardeşi tarafından bir bedel mukabilinde affa uğrayacak olursa, o zaman kısas düşer. O takdirde affedenin, akıl ve dinin uygun gördüğü miktarı kabul etmesi, Katilin de bu diyeti güzelce ödemesi gerekir. Bu, Rabbiniz tarafından bir hafifletmedir ve bir rahmettir. Artık kim haddi aşar da, affettikten sonra tecavüzde bulunursa, onun için pek acı bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri! Umulur ki, haksız yere kan dökmekten böylece sakınırsınız. Sizden birisine ölüm yaklaştığı vakit, eğer ardında mal bırakacaksa, vasiyet etmek farz kılınmıştır. O kimse, anne ve babasına ve akrabasına uygun şekilde vasiyetini yapsın. Bu, Allah'tan sakınanlar üzerine bir borçtur. Her kim vasiyeti işittikten sonra, onu değiştirirse, günahı onu değiştirenlere aittir. Muhakkak ki Allah, her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Her kim de vasiyet edenin bir haksızlığa meyletmesinden veya günaha girmesinden endişe eder de, alakalı tarafların arasını düzeltirse, bu şekilde vasiyet değiştirmesinde ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Ey iman edenler! Oruç, Sizden evvelki ümmetlere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı, ta ki günahtan sakınıp takvaya eresiniz. Oruç günleri sayılıdır. Sizden biri hasta yahut yolcu olursa, tutamadığı günler kadar başka günlerde oruç tutar. Düşkünlüğünden yahut iyileşme ümidi olmayan bir hastalıktan dolayı oruca dayanamayanlar için ise, bir fakiri doyuracak kadar fidye gerekir. Her kim kendiliğinden bir iyilik yapar da fazlasını verirse onun için daha hayırlıdır. Eğer bilseniz oruç tutmanız sizin için ne kadar hayırlıdır. O Ramazan ayı ki insanlara doğru yolu gösteren, apaçık hidayet delillerini taşıyan ve hakla batılın arasını ayıran Kur'an o ayda indirilmiştir. Kim bu aya erişirse orucunu tutsun. Bu ayda hasta olan veya yolda bulunan tutamadığı günler kadar başka günlerde oruç tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Ta ki güçlük çekmeden oruç günlerinizi tamamlayın. Sizi doğru yola iletmesinden dolayı Allah'ı tekbir ve tazim edin.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 Oruç gecesi kadınlarınızla münasebette bulunmanız size helal kılındı. Onlar sizin için günahtan koruyan bir elbise, siz de onlar için bir elbise hükmündesiniz. Allah, nefislerinize emniyet edemeyeceğinizi bildiği için tevbenizi kabul etti ve günahlarınızı bağışladı. Artık onlarla temasta bulunun, ve Allah'ın sizin için yazmış olduğu nesli bu suretle isteyin. Fecir vakti, tan yerinin beyaz iplik gibi aydınlığı gecenin siyah ipliğinden ayrılıncaya kadar yiyin, için. Sonra ertesi geceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikafa çekildiğiniz zaman da kadınlarınızla münasebette bulunmayın. Bunlar Allah'ın çizdiği sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte Allah, ayetlerini insanlara böylece açıklar ki, sakınıp korunsunlar. Birbirinizin malını aranızda haksız sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile yalancı şahitlik ve rüşvet gibi günahlarla yemek için hakimlere intikal ettirmeyin. Sana yeni doğan aylardan soruyorlar. De ki, onlar insanlar için ve haç vakitleri için birer zaman ölçüsüdür. İyilik, evlere arkadan girmekte değildir. Asıl iyilik, nefsini günahlardan sakınan takva sahibinin iyiliğidir. Evlerinize kapılarından girin ve Allah'tan korkun, ta ki kurtuluşa eresiniz. Sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda cihat edin. Fakat savaşa katılmayanları öldürmek ve işkence yapmakla haddi aşmayın. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Onları nerede bulursanız öldürün. Onlar sizi Mekke'den nasıl çıkardılarsa siz de onları oradan çıkarın. Fitne katilden daha şiddetlidir. Onlar sizinle çarpışmadıkça siz de mescid-i haram yanında onlarla çarpışmayın. Eğer çarpışacak olurlarsa, siz de onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Eğer onlar şirkten ve muharebeden vazgeçecek olurlarsa, siz de bırakın. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Onlarla fitneden eser kalmayıp, Allah'tan başkasına iman ve ibadet edilmez oluncaya kadar cihada devam edin. Eğer şirk ve isyanı bırakırlarsa artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Haram ay haram aya karşıdır ve hürmetler karşılıklıdır. O halde savaşılması haram olan ayda kim size tecavüz ettiyse siz de o tecavüzün misliyle ona karşılık verin. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Allah yolunda bağışta bulunun, Allah yolunda cihad etmekten veya bağışta bulunmaktan kaçınarak kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın, yaptığınızı güzel yapın. Muhakkak ki Allah iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanları sever haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer bunlardan alıkonacak olursanız, deve, sığır veya davardan kolayınıza gelen bir kurban size vacip olur. Bu kurban minaya varıp da kesilinceye kadar başınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan veya başında eziyet veren bir şey bulunup da bu yüzden tıraş olan kimseye ise fidye olarak oruç veya sadaka veya kurban vacip olur. Hastalık ve düşman tehlikesinden emin bulunduğunuz zaman, kim umresini bitirip de ardından ondan faydalanarak haccını yapmak isterse, ona da kolayına gelen bir kurban vaciptir. Bunu bulamayan ise, üç gün hacda, yedi günde memleketine döndükten sonra oruç tutar ki, böylece, tam on gün eder. Bu, mescidi haram yakınında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Hac ayları bilinen aylardır. Kim bu aylarda hacca niyet ederek ihrama girer de, haccı kendisine farz yaparsa, artık ihram müddetince onun için hanımıyla cinsi yakınlıkta bulunmak, günah işlemek, münakaşa ve mücadele etmek yoktur. Siz hayır olarak ne işlerseniz, Allah onu bilir. Azık edinin, ey müminler! Azığın en hayırlısı ise takvadır, günahlardan sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Sadece benden korkun ve emirlerime karşı gelmekten kaçının. Hac mevsiminde alışveriş yaparak, Rabbinizin lütfundan dilekte bulunmanızda bir günah yoktur. Arafat'tan dönüşünüzde Müzdelife'deki Meş'arı Haram'da Allah'ı zikredin. O sizi nasıl doğru yola ilettiyse siz de onu zikredin. Yoksa onun hidayeti size erişmeden önce siz sapıklıkta kalmış kimseler arasındaydınız. Sonra insanların döndüğü Arafat'tan siz de hemen dönün. Ve kusurlarınızdan dolayı Allah'tan bağışlanmanızı isteyin. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Hac ibadetlerinizi yerine getirdikten sonra da, Allah'ı tıpkı cahiliyet devrinde atalarınızı anıp övündüğünüz gibi, hatta ondan daha kuvvetli şekilde zikredin. İnsanlardan öylesi vardır ki, Ey Rabbimiz! Bize nasibimizi dünyada ver der. O kimse için ahirette bir nasip yoktur. Yine insanlardan öylesi vardır ki, Ey Rabbimiz der, Bize dünyada da güzellik ver, Ahirette de güzellik ver. Ve bizi cehennem ateşinin azabından koru. İşte onların hepsinin kazandıklarından bir nasibi vardır. Allah bütün bunların hesabını, pek çabuk görüverir. Bir de kurban bayramının sayılı teşrik günlerinde tekbir getirip Allah'ı zikredin. Bu günlerden kim iki gün içinde haç parizasını bitirip dönmek hususunda acele ederse, onun için günah yoktur. Acele etmeyip, minadan hareketini üçüncü güne tehir edene de günah yoktur. Ancak günah yazılmama hali haccını Allah rızası için yapıp da, kötülükten sakınanlar içindir. Öyleyse, Allah'tan korkun, ve bilin ki, hepiniz, O'nun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına dair parlak sözleri, senin hoşuna gider. Bir de, o kimse, Allah'ı şahit tutarak, kalbindeki iman ve muhabbetten söz eder. Halbuki o, düşmanlıkta pek yamandır. Senden ayrıldığında veya bir iş başına geçtiğinde yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekinleri ve zürriyetleri helak etmeye koşar. Allah ise fesadı sevmez. Ona Allah'tan kork dendiği zamanda gururu onu daha fazla günaha sürükler. Artık ona cehennem yeter. Ne kötü bir yerdir o. Yine insanlardan öylesi vardır ki, Karşılığında Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah ise kullarına pek şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz tam bir teslimiyetle İslamiyet'in sulh ve selametine girin. Şeytanın izinden gitmeyin. Şüphesiz o sizin apaçık düşmanınızdır. Şimdi size bu kadar deliller gelmişken... Ayağınız kayar ve haktan ayrılırsanız, iyi bilin ki Allah'ın kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Onlar istiyorlar ki Allah ve melekler beyaz buluttan gölgeler içinde gelsin de helaklerine dair emir tamam olsun. Halbuki bütün işlerin dönüşü Allah'adır. İsrail oğullarına sor. Biz onlara ne kadar açık mucizeler verdik. Her kim Allah'ın hidayet nimeti kendisine eriştikten sonra onu inkarla değiştirirse, şüphesiz Allah'ın azabı pek şiddetlidir. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. O yüzden fakir müminlerle alay ederler. Halbuki o takva sahipleri kıyamet gününde onların üzerinde olacaklar. Allah bu dünyada da, ahirette de, dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar tek bir ümmet idi. Sonra ihtilafa düşüp, haktan ayrılınca, Allah onlara rahmetiyle müjdeleyip, azabından sakındıran peygamberler gönderdi. Bir de insanlar arasında, ihtilafa düştükleri hususlarda, onunla hükmetsin diye, o peygamberlerle beraber, hak, kitap indirdi. Halbuki, kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra, aralarındaki haset ve ihtiras yüzünden ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Sonra Allah, iman edenleri, kendi izin ve iradesiyle, onların ihtilaf ettikleri hakka ulaştırdı. Allah, dilediğini doğru yola iletir. Yoksa, sizden evvelkilerin başlarına gelenler, sizin de başınıza gelmeden, cennete girivereceğinizi mi sandınız? Onlara öyle sıkıntılar ve musibetler erişti, öyle sarsıntılara uğradılar ki, onlara gönderilen peygamber ve yanındaki müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek hale geldiler? Haberiniz olsun, Allah'ın yardımı yakındır. Sana, Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, malınızdan yapacağınız bağışlar, ana, baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Ve siz hayır olarak ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu bilir. Hoşunuza gitmese de, size zor da gelse, cihat üzerinize farz kılındı. Belki sevmediğiniz şey hakkınızda hayırlıdır. Bazen de sevdiğiniz bir şey sizin için şer olur. Allah her şeyi bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayda savaşmanın hükmünü soruyorlar. De ki, o ayda savaşmak büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan çevirmek, onu inkar etmek, mescidi haramı ziyaretten men etmek oranın ahalisini mescid-i haramdan çıkarmak, Allah katında daha da büyük günahtır. Fitne ise, katilden daha büyük bir cinayettir. Onların elinden gelse, dininizden döndürünceye kadar, sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden ise, her kim dininden döner de, kafir olarak ölürse, öylelerinin dünyada da, Ahirette de bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateş ehlidir. Cehennemde ebediyen kalırlar. İman edenler ve Allah yolunda hicret edip cihad edenlere gelince, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah ise çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, Bunlarda büyük bir günah ve insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat günahları, faydalarından daha büyüktür. Bir de sana neyi bağışlayacaklarını soruyorlar. Sen, ihtiyacınızdan fazlasını bağışlayın de. İşte Allah, ayetlerini ve hükümlerini size böyle açıklıyor ki, düşünesiniz. Dünya ve ahiret işlerinizin her ikisinde de, onun ayetlerini düşünüp ibret alasınız diye Allah size hükümlerini açıklıyor. Sana bir de yetimlerden soruyorlar. De ki onların durumunu düzeltmek, himaye altına alıp mallarını korumak hayırlıdır. Eğer onlarla karışır, bir arada yaşarsanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah ıslah edenle ifsad edeni birbirinden ayırır kimin hangi niyetle yetim malına yaklaştığını bilir. Eğer Allah dileseydi, sizi zorluklara uğratırdı. Şüphesiz Allah, bütün işlerinde mutlak galiptir ve hikmet sahibidir. Müşrik kadınlarla, iman etmedikleri müddetçe evlenmeyin. Onlar hoşunuza gidecek olsa bile. Mümin bir cariye, onlardan daha hayırlıdır. Kadınlarınızı da, İman etmedikleri müddetçe müşrik erkeklerle evlendirmeyin. O müşrik hoşunuza gidecek olsa bile mümin bir köle ondan daha hayırlıdır. Onlar sizi ateşe çağırırlar. Allah ise kendi izniyle cennete ve bağışlanmaya davet eder. Ve hatırlayıp ona göre hareket etsinler diye ayetlerini insanlara açıkça bildirir. Sana kadınların adet halinden soruyorlar. De ki o bir ezadır. Adet zamanında kadınlarınızdan çekilin ve temizleninceye kadar onlarla cinsi münasebette bulunmayın. Temizlendikleri zaman ise Allah'ın size emrettiği meşru yerden onlara yaklaşın. Muhakkak ki Allah çok tevbe edenleri ve temiz olanları sever. Kadınlarınız. Sizin için evlat yetiştiren tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz gibi varın. Ve kendiniz için ileriye hazırlık yapın. Güzel ameller gönderin. Allah'tan da korkun. Bilin ki muhakkak O'nun huzuruna çıkacaksınız. Müminleri müjdele. Allah adına ettiğiniz yeminleri iyilik yapmaya, günahtan sakınmaya, ve insanların arasını düzeltmeye mani kılmayın. Allah her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir. Allah sizi yanlışlıkla veya yanılarak ettiğiniz yeminlerden dolayı mesul tutmaz. Fakat kalbinizle kazandıklarınızdan, yalan yere ettiğiniz yeminle ve yeminlerinizi yerine getirmemekle kazandığınız günahtan mesul tutar. Allah gafurdur. Günahları çok bağışlar, halimdir. Hemen ceza vermeyip, tevbe etmeniz için size fırsat tanır. Hanımlarıyla cinsi temasta bulunmamak üzere yemin edenler için, dört aylık bir bekleyiş vardır. Bu müddet içinde yeminlerini bozup, kefaretini verirlerse, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Eğer yeminlerinden dönmeyip de, Boşanmaya azmederlerse, muhakkak ki Allah, her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Boşanmış kadınlar, üç hayız müddeti beklerler. Bu müddet içinde başkasıyla evlenemezler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe imanları varsa, onların rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemek, kendilerine helal olmaz.'' Bu müddet içinde kocaları barışmak isterlerse, hanımlarını tekrar nikahları altına almaya onlar daha layıktır. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakkı olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakkı vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece daha fazla hak sahibidir. Allah'ın kudreti her şeye galiptir ve O'nun her işi hikmet iledir. Ric'i boşanma iki keredir. Ondan sonra kadınlarınızı ya iyilikle, hukuklarını gözeterek tutmak, ya da güzellikle bırakmak vardır. Kadınlarınıza verdiğiniz mehirlerden, vesair şeylerden bir kısmını geri almanız, size helal olmaz. Ancak karı-koca, aralarında Allah'ın hükümlerini muhafaza edemeyeceklerinden korkarlarsa, bu müstesnadır. Siz de onların, İlahi hükümleri yerine getiremeyeceğinden korkarsanız, o takdirde kadının boşanma bedelinde bir miktar mal vermesinde ve erkeğin de bunu kabul edip karşılığında talak vermesinde ikisi üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın çizdiği sınırlardır. Sakın onu aşmayın. Kim Allah'ın çizdiği sınırları aşarsa, işte onlar zalimlerin ta kendisidir. İki boşanmadan sonra, eğer erkek üçüncü talakı da verirse, kadın bir başkasıyla evlenip tekrar ayrılmadıkça onu yeniden nikahlamak kendisine helal olmaz. İkinci kocası da onu boşadıktan sonra ise, evvelki kocasıyla tekrar birleşmelerinde eğer Allah'ın hükümlerine riayet edeceklerine dair kanaatleri varsa, onlar üzerine bir günah olmaz.'' İşte bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır ki, ilim ve idrak sahibi olanlara böylece açıklar. Kadınlarınızı boşadığınız zaman, onlar iddetlerini bitirmeye yaklaştıklarında, ya talakınızdan vazgeçip onları iyilikle tutun, veya güzellikle salıverin. Yoksa, zarar vermek için onları tutup da haklarına tecavüz etmeyin. Kim bunu yaparsa, azaba müstehak hale gelir ve kendi nefsine zulmetmiş olur. Allah'ın ayetlerini de sakın eğlence haline getirmeyin. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini ve size indirip onunla öğüt verdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'tan korkun ve iyi bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Kadınlarınızı boşayıp, onlar da iddetlerini tamamladıklarında eğer aralarında iyilikle anlaşırlarsa, kocalarına tekrar dönmelerine mani olmayın. Sizden Allah'a ve ahiret gününe inanmış olanlara, işte bununla öğüt verilir. Bunlar sizin için daha hayırlı ve daha temiz hükümlerdir. Allah her şeyi bilir, siz bilmezsiniz. Anneler, çocuklarını iki tam yıl boyunca emzirirler. Bu hüküm, emzirmeyi tamamlamak isteyenler içindir. Annelerin yiyeceği ve giyeceği, babanın gücüne göre ve öf ve adete uygun şekilde, baba üzerine bir borçtur. Kimse gücünden fazlasıyla mükellef tutulmaz. Ne bir anne çocuğu sebebiyle, ne de bir baba çocuğu sebebiyle, üzerine düşenden fazlasıyla mükellef tutulup da, zarara sokulmasın. Babanın ölümüyle, ona varis olan kimse de, babanın bu husustaki vazifesiyle mükelleftir. Eğer anne ile baba, aralarında istişare ederek, karşılıklı rıza ile çocuğu iki seneden önce sütten kesmek isterlerse, onlara bir günah yoktur. Eğer çocuğunuzu süt anneye emzirtmek isterseniz, emzirme ücretini örfe uygun şekilde verdiğiniz takdirde, üzerinize bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür. Sizden vefat eden kimselerin arkalarında bıraktıkları hanımlar, dört ay on gün iddet beklerler. İddetleri sona erince, onların evlenme hususunda meşru şekilde yapacakları şeyden dolayı üzerinize bir günah yoktur. Allah sizin yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kocaları ölen kadınları, iddetleri bittikten sonra nikahlamayı arzu ettiğinizi, daha onların iddeti sona ermeden belli etmenizde veya gönlünüzde saklamanızda bir günah yoktur. Onların nikahına talip olacağınızı Allah biliyor. Ancak meşru bir söz dışında onlarla gizlice sözleşmeyin. İddetleri dolmadıkça da nikah bağını bağlamaya azmetmeyin. Şunu da bilin ki, Allah, gönlünüzdekini hakkıyla bilir. Onun için, yasaklarına karşı gelmekten kaçının. Ve yine bilin ki, Allah, çok bağışlayıcıdır. Ve günahlarınızdan dolayı sizi hemen cezalandırmaz. Tevbe etmeniz için fırsat verir. Kadınlarınızı, daha kendilerine temas etmeden ve bir mehir takdir etmeden boşamanızda bir günah yoktur. Ancak onları, gönüllerini alacak bir şeyle faydalandırın. Zengin olanın gücü yettiğince, fakir olanın da haline göre iyilikle bir şeyler vermesi gerekir. Bu, başkalarının hukukuna riayet edip, iyilik yapmak isteyenler üzerine bir haktır. Eğer onları daha temas etmeden boşar da, onlar için bir mehir takdir etmiş bulunursanız, o halde mehrin yarısını vermek gerekir. Eğer kadın kendi hakkından vazgeçer, ve mehri bağışlarsa veya nikahı elinde bulunduran erkek tamamını verirse, o başkadır. Sizin mehrin tamamını vermeniz ise, takvaya daha yakındır. Aranızda fazileti ihmal etmeyin. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görür. Namazlara ve bilhassa orta namaz olan, ikindi namazına devam edin. Ve Allah için namaza durup, kıyamda bulunun. Bir tehlikeden dolayı korkuya düşerseniz veya yaya veya binekli olarak namazı nasıl kılabiliyorsanız öylece kılın, tehir etmeyin. Tehlikeden emin olduğunuzda ise Allah'ı o size bilmediklerinizi nasıl öğrettiyse öyle zikredin, ibadetlerinizi de size öğrettiği gibi yerine getirin. Sizden vefat edip de Arkalarında hanımlarını bırakanlar, hanımlarının evlerinden çıkarılmamasını ve bir yıllık ihtiyaçlarını vasiyet etsinler. Eğer bir seneyi tamamlamadan evlerinden ayrılmak isterlerse, o kadınların kendileri hakkında meşru şekilde yapacakları şeyde sizin için bir günah yoktur. Allah'ın kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Boşanmış kadınlar için de, meşru ve örfe uygun şekilde bir nafaka vardır. Bu, takva sahipleri üzerine bir haktır. İşte Allah, düşünüp anlayasınız diye, hükümlerini ve delillerini size böyle açıklar. Görmedin mi o kimseleri ki, onlar binlerce kişi oldukları halde, ölümden sakınarak yurtlarını terk ettiler. Allah da onlara ölün dedi ve öldürdü, sonra tekrar diriltti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde lütuf ve kerem sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda cihat edin ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir. Malını Allah rızası için harcayıp da Allah'a güzel bir borç verecek kim var? İşte onun karşılığını Allah kat kat verecektir. Rızkı kısan da, bollaştıran da Allah'tır. Hepinizin dönüşü O'nadır. Musa zamanından sonra, İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar, kendilerine gönderilen peygambere, bize bir kumandan tayin et de Allah yolunda savaşalım dediler. Peygamber de onlara, Sakın üzerinize savaş farz kılındıktan sonra harp etmekten kaçınmayasınız dedi. Onlar ise, Bize ne oluyor ki Allah yolunda savaşmayalım dediler. Biz ki yurdumuzdan çıkarılmış, evladımızdan ayrı düşürülmüşüz. Fakat onlara savaş farz kılındığında, Az bir kısmı müstesna, hepsi sözlerinden döndüler. Allah ise, o zalimleri hakkıyla bilir. Peygamberleri onlara, Allah size talutu kumandan olarak tayin etti dedi. Onlar ise, o bizim üzerimize nasıl mülk sahibi olabilir? Biz mülk ve saltanata ondan daha layıkız. Üstelik ona malca bir bolluk da verilmiş değildir diye karşılık verdiler. Peygamberleri de, Muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize seçti, ve onu ilim ve kuvvet bakımından sizden güçlü kıldı. Allah mülkü dilediğine verir. Allah lütfu bol olan ve her şeyi bilendir dedi. Peygamberleri ayrıca onlara şunu da söyledi. Talut'un komandanlığına alamet, kaybettiğiniz sandığı size getirmesidir ki, o sandıkta Rabbinizden size bir manevi kuvvetle, Musa ve Harun ailelerinden arta kalan bakiyeler vardır ve o sandığı melekler taşıyacaklardır. Eğer inanıyorsanız, şüphesiz ki bunda sizin için bir delil vardır. Talut ordusuyla birlikte hareket ettiğinde onlara dedi ki, Allah sizi bir nehirle intihan edecek. Kim o nehrin suyundan içerse benden değildir. Kim ondan içmezse, şüphesiz o bendendir. Ancak bir avuç içmenin zararı yoktur. Onlardan pek azı müstesna, geri kalanı o nehrin suyundan içtiler. Talut ve beraberindeki müminler, nehri geçince, kalanlar, bugün bizim calut ve askerine karşı koyacak gücümüz yok dediler. Ahirete inanıp, Allah'ın huzuruna çıkacaklarını bilenler ise, Onlara şöyle cevap verdiler. Nice az topluluklar, nice kalabalık topluluklara Allah'ın izniyle galip gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir. Onlar calut ve ordusuna karşı meydana çıktıklarında ise, Ey Rabbimiz dediler. Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Sonra Allah'ın izniyle düşmanı hezimete uğrattılar. Davud da Calut'u öldürdü ve Allah ona mülk ve hikmet verdi ve dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğer bir kısım insanlar vasıtasıyla ortadan kaldırmasaydı, yeryüzü fesada uğrardı. Halbuki Allah alemler üzerine lütuf ve ihsan sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir ki senin üzerine hak ile okuruz. Sen de muhakkak ki insanlara Allah tarafından gönderilmiş elçilerdensin.